hayra hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şer'an umur-u muhtesatun fe ve kullu muhtesatun bid'a ve kullu bid'atun dalale ve kullu dalale tafi'n-nar amabat. Evet. Nisa 71. Ey iman edenler tedbirinizi alın, büyük büyük savaşa çıkın. Yahut gerektiğinde topyekün savaşın. İçinizden bazıları vardır ki cihat konusunda pek ağırdan alırlar. Eğer size bir felaket erişirse, Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse, sanki sizin de onlar aranızda e, e, za zahiri bir dostluk yokmuş gibi, keşke onlarla beraber olsaydım da, ben de büyük bir başarı kazansaydım derler. O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen zavallı erkekler ve kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlar ise tahut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Evet, şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca işlerinden bir grup hemen Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar da Rabbimiz savaşı bize niçin yazın? Bizi bir süreye kadar daha ertelesen olmaz mıydı dediler. Onlara de ki, dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sarf ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar. Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince sen onların başına, seni onları başına bekçi göndermedik. Baş üstüne derler ama yanından ayrılınca onlardan bir kısmı senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah'a dayan. Sana vekil olarak Allah yeter. Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık bulurlardı. Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar. Halbuki onu Resul'e veya aralarında yetki sahibi kimselere götürselerdi, Onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar onun ne olduğunu bilirlerdi. Allah'ın size lütuf ve rahmeti olmasaydı pek azınız müstesna şeytana uyuyup giderdiniz. Artık Allah yolunda savaş. Sen kendinden başkası sebebiyle sorumlu tutulmazsın. Müminleri de teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha çetin ve cezası daha şiddetlidir. Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını arayandır. Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Halbuki Allah Onları kendi ettikleri yüzünden baş aşağı etmiştir. Allah'ın saftırdığını doğru yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saftırdığı kimse için asla doğruya dönüş bulamaz. Sizin de kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün ve hiçbirini dost ve yardımcı etmeyin. Ancak kendileriyle aranızda anıtlaşma bulunan bir topluma sığınanlar yahut ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istemediklerinden yürekleri sıkılarak sizlere gelenler müstesna. Allah dileseydi Onları başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle savaş, savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse bu durumda Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Bunlar her ne zaman fitneye götürürseler ona baş aşağı dalarlar. Eğer sizden uzak durmaz... Sur teklif etmez ve ellerinizi çekmezlerse onları yakalayın. Rastladığınız yerde öldürün. İşte onlar için size apaçık yetki verdik. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Meğer ki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış ola. Eğer öldürülen mümin olduğu halde size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tövbesini kabulü için iki ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam vereni dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken Allah size lütfetti. O halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarımızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında Oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yoluna cihat edenler bir olamaz. Allah, malları ve canlarıyla cihat edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik yani cennet vaat etmiştir. Ama mücahitleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Kendinden dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir onlara. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken ne işte idiniz dediler. Bunlar biz yeryüzünde çaresizdik diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın yeri geniş değil miydi hicret etseydiniz ya dediler. İşte onların barınağı cehennemdir. Orada ne kötü bir gidiş yeriz, yeridir. Erkekler kadınlar ve çocuklardan gerçekten aciz olup hiçbir şeye gücü yetmeyenler Hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir, bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve bolluk bulur. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkardı, sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükafatı Allah'a düşer.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 silahlarını yanlarına alsınlar. Böylece namazı kılıp secde ettiklerinde diğerleri arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan bu grup, diğer grup, özür dilerim, Henüz namazını kılmamış olan bu diğer grup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayakta otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerinde vakitleri belli bir farzdır. O düşman topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedir. Üstelik siz Allah'tan onların ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye kitabı hak ile indirdik. Hainlerden taraf olma. Ve Allah'tan mağfiret iste. Çünkü Allah çok yarlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyeciler. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edilmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki geceleyin onun razı olmadığı sözü düz kurarken onunla beraber ede. Allah yaptıklarını kuşatıcılar. Onun ilminden hiçbir şeyi gizleyemezler. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Yık kıyamet günü Allah'a karşı onlara kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah çok yarlayıcı ve esirgeci olacaktır. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir. Kim kasıtlı veya kasasız bir günah kazanırsa sonra onun büyük bir suçsuzun üzerine atarsa muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı onlardan bir grubu seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın lütfu sana gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyen bir fısıldaşması müstesna. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız. Ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır. Onlar yani müşrikler onu bırakıp yalnızca bir takım dişilerden yani dişi isimli tanrılardan istiyorlar. Ancak İnatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah onu yani şeytanla lanetlemiş ve o da yemin ederim ki kullarından belli bir pay edineceğim demiştir. Onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntularla boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Şüphesiz onlara, de yara onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığına değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. İman eden ve iyi işler yapanları içinde ebedi kalmak üzere, Zemininden örmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bu söylenenleri hak bir söz olarak vaat etti. Söz verme ve onu tutma bakımından kim Allah'tan daha doğru olabilir ki? Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları gerçektir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka dosta yardımcıda bulamaz. Erkek olsun, kadın olsun... Her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanen dinine tabi olan kimseden dince daha güzel olan kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır. Evet, senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü size Allah açıklıyor. Kitapta kendileri için yazılmışı, yani mirası vermeyip, nikahlamak istediğiniz yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı adil davranmanız hakkınızda size okunan ayetlerdir. Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir. Eğer bir kadın... Kocasının geçimsizliğinden yahut kendisine yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sur yapmalarında onlara günah yoktur. Sur daima hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Üzerinize düşüp uğraşarsınız da kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen kapılıp da diğerlerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyeciler. Eğer eşler birbirinden ayrılırsa Allah bol nimetinden her birini zenginleştirir. Diğerlerini muhtaç olmaktan kurtarır. Çünkü Allah'ın lütfu geniş, hikmeti büyüktür. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkun diye emrettik. Eğer inkar ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hudutsuz zengindir ziyadesiyle övgüye layık olandır. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Evet kardeşlerim Kur'an Kerim okumaya devam ediyoruz inşallah. Biraz önce 131. ayeti okumuştum, şey, özür dilerim, 132. ayeti okumuştum, Alim, şey, Nisa suresi. Şimdi 133'ten devam edelim inşallah. Ey insanlar! Allah diderse sizi yokluğa gönderip başkalarına getirir. Allah buna kadirdir. Kim dünya mükafatını isterse bilsin ki dünyanın da ahiretin de mükafatı Allah katındadır. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hisslerinize uyup adaletten sapmayın. Şahitliği eğer müker, yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba imanda sebat ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, Sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki izzet yalnızca Allah'a aittir. O Allah kitapta size şöyle indirmiştir. Allah'ın ayetlerini inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar kafirlerle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa Sizinle beraber değil miydik? derler. Kafirlerden zafer bir nasipleri olursa bu sefer de onlara sizi yenip öldürebileceğimiz halde öldürmeyip müminlerden korumadık mı? derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir ve kafirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir.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 Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadır. Artık onlara asla bir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılıp dinlerini yalnız onun için yapanlar başkadır. İşte bunlar gerçekte müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere yakında büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azafetsin? etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sarılmaz. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şey işitici ve bilicidir. Bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü açıklamayıp affederseniz şüphesiz ki Allah da ziyadesiyle affedicidir ve kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler ve inanma hususunda, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçekten kafirler bunlardır ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap azabalık. Allah'a ve peygamberine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince işte Allah onların bir gün mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyecidir. Ehli kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeyini istiyor. Onlar, Musa'dan bunun daha büyüğünü istemişlerdi de bize Allah'ı af açık göster demişlerdi. Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldırım çarptı. ara kendilerine açık deliller geldikten sonra bu zarıya ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya af açık delil ve yetki verdik. Söz vermelerini takviye için tuğru başlarına diktik de onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Cumartesi günü sınırı aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam bir söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle onları lanetledik. Türlü belalar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildir. Tam aksine, Küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azılmış tesna artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından ve Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanlı uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü, zulmü sebebiyle bir de çok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri, men edildikleri halde faizi almaları ve haksız yollar ile insanların mallarını yemeleri yüzünden kendilerine daha önce helal kılınmış buna temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık. Ve işlerinden inkara sapanları acı bir azaf hazırladık. Fakat işlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namaz kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara pek yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Biz, Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve nitekim, İbrahim'e İsmaile İshak'a, Yakub'a, Esbat'a, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu kendi ilmiyle indirdi. Melekler de buna şahitlik edenlerdir. Özür dilerim, şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah kafidir. İnkar eden ve başkalarını da Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz doğru odan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edip zulümleri Allah, inkar edip zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları başka bir yolda iletecek de değildir. Ancak orada ebedi kalmak üzere cehennem onları yoluna iletecektir. Bu da Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden gerçeği indirdi. Bunda şüphe yoktur. Şu halde kendi iyiliğinize olarak ona iman edin. Eğer inkar ederseniz göklerde verdi ve ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. Onun size inanmanıza, onun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur. Allah geniş şikmet ve ilim sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçekten başkasını söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulüdür. O Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kün yani ol kelimesinin eseridir. Ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberine iman edin. İlah üçtür demeyin. Sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Gökte ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Ne Mesih ve ne de Allah'a yakın melekler, Allah'ın kulu olmaktan geri dururlar. Ona kulluktan geri durup büyüklenenleri kimselerin hepsini Allah yakında huzurunda toplayacaktır. İman edip iyi işler yapanlara, Allah ecirlerini tam olarak verecek ve onlara lütfundan daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çeviren ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulurlar. Kendilerini Allah'ın azabına kurtaracak bir kimse bulamazlar. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf deryası içine daldıracak ve onları kendine doğru giden bir yola götürecektir. Senden fetva isterler. De ki, Allah, babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkında hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Kız kardeş ölüp çocuğu olmazsa, Erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa erkek kardeşlerinin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkeklik adını daha fazla kardeş mevcut ise erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Sadakalığa yazın.